Yahya amcam, Yahya üstün amcaya. Bu Zafer Çarşısı'ndan rastladım. Şimdiki adı Zafer Çarşısı. Eskiden bit pazarıydı. Bit pazarında rastladım. Bit pazarında ayakkabıcılık yapıyor. Ama çok tatlı bir tonton ve oranın en eski ayakkabıcısı. Hatta Mersin'in en eski ayakkabıcılarından. Yanında çok da ustalar yetiştirmiş, kalfalar yetiştirmiş ve onlar usta olmuşlar. Yahya amcayla gittim görüştüğümde Kızım dedi şey buralarda dedi yani hep gelirler benim fotoğraflarımı çok çekerler dedi. Dedim seninler fotoğrafını çekebilirler ama ben senin kitabını yapacağım dedim. Önce inanmadılar benimle dalga geçtiler. Sonra bu kitap ellerine ulaştıktan sonra bana şey dediler. Senin bu yaptığına biz önce dalga geçmiştik ama kitap elimize geçince biz böyle dalga geçtiğimiz için utandık kendimizden. Teşekkür ederiz diye. Yahya amca da öyleydi. Sonrasında yine onunla çok fazla hala görüşürüm. Hala konuşuruz, telefonlaşırız.